Ulan yümeşşeytan öğreceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, kardeşlerim, mealimizde en son geçen e, sohbette Ahkâf suresini okumuştuk. Şimdi 47. sure Muhammed suresiyle inşallah devam edeceğiz. Ee, sure ismini tabi sizin de bildiğiniz gibi peygamberimizden almıştır. Kıtal suresi de denmektedir. medeni bir suredir 38 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır. İman edip yararlı işler yapanların Rableri tarafından hak olarak Muhammed'e indirilene inananların günahlarını Allah örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Bunun sebebi İnkar edenlerin batıla uymaları ve inananların da Rablerinden gelen Hakk'a uymuş olmalarıdır. İşte böylece Allah insanlara kendilerinden misallerini anlatar. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarına vurun. Nihayet onları iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın esir alın. Savaş sona erince de artık ya karşılıksız veya fidye karşılığı sılırın.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 Eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine yardım ederseniz, o da size yardım eder. Ayaklarınızı kaydırmaz. İnkar edenlere gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmeyin mi? Allah onları yere batırmıştır. Kafirlere de onların benzeri vardır. Bu Allah'ın inananların yardımcısı olmasından dolayıdır. Kafirlere gelince onların yardımcıları yoktur. Muhakkak ki Allah, inanıp iyi işler yapanları, atlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenler ise dünyadan faydalanırlar, hayvanların yediği gibi yerler ve onların yeri ateştir. Senin şehrinden ki ora halkı seni çıkardı, daha kuvvetlenince şeyleri yok ettik, onlara bir yardım eden de çıkmadı. Rabbinden apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işi kendisine güzel görünen ve hevesine uyan kimse gibi olur mu? Muttakilere olunan cennetin durumu şöyledir. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar,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 Diye sorarlar. Bunlar, Allah'ın kalplerini mühürlediği heva ve heveslerine uyan kimselerdir. Doğru yola bulanlara gelince, Allah onların hidayetini artırır ve sakınmalarını sağlar. Onlar, kıyamet gününün ansızın gelip çatmasını mı istiyorlar? Şüphesiz onun alametleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar? Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Habibim, hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarından bağışlanmasını bile. Allah, gizip dolaştığınız yeri de, duracağınız yeri de diyebilir. İman etmiş olanlar, keşke cihat hakkında bir sure, sure indirilmiş olsaydı, derler. Ama hükmü açık bir sure indirilip de,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 Eğer ondan yüz çevirirseniz yerinize sizden başka bir toplumu getirir. Artık onlar sizin gibi de olmadılar.